<Gülüyor> Fecre, o on geceye, çifte ve teke, akıp giden geceye yemin olsun ki, kıyamet gelecektir. <Gülüyor> Nasıl bunlarda aklı olan için yemin değeri vardır değil mi? Alam tara benzeri yaratılmamış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 hep gözetlemededir. Ve emma al-insane iza mubtilahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayakul rabbi atramen Rabbi insanı denemek için ona değer verip nimetlere gageldince o Rabbim hakkım olan ikramı yaptı der. Ve emma ama yine denemek için nasibini daraltınca o Rabbim beni zelil perişan etti der. Kella bela Hayır.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 Rabbinin emri gelip, melekler de saf saf geldikleri zaman, وَجِيَ يَوْمَ اِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَ اِذٍ يَتَبَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرًا Ve cehennemin getirildiği gün, insan işi anlar o gün. ama,